çoğladık. Burada da التائبون sifat sayıyor. Müminlerin sifatları sayıyor. Taibun nedir? Tevbe edenler. Tevbe nedir? İnsan bir hata işliyor. Sonra nedamet ediyor. Allahu Teala'ya dönüp meğfiret diliyor. Af diliyor. Bu tevbedir. التائبون diyen Allah-u Teala ey mümin nasıl günah işler? Yemekçi işler. Melek değil. Mü'mindir. Adam oğlu hata işler. Babamız da hata yaptı. Unuttu, hata yaptı. İnsan oğlu ne kadar mü'min olsa, evliya Allah olsa hataya muarrazdır. O zaman hata yapar ama hatanın üzerine ısrar etmez. Israr etmeyen direkt hatayı yaptıktan sonra parmağını ısırıp, tövbe eder, Halis dönüp Allah'u Teala'dan af diler. Bu mümin bir sıfatıdır. Mümin insanın sıfatıdır. Onun için allah Teala ne diyor? Ettaibun. tövbe nerede? neren amelidir? Kalbin amelidir. İden amel salihtir. Salih ameldir. Salih amel nedir? İmanın bir şebesidir. Anlatabildim mi? Sonra ne diyor? El-abidun. Abidun nedir? Şimdi taibun dedik. Taibun tövbe edenler. Tövbe etme ni üstlenmişler. Yani bir sıfatları tövbe, etmiş, tövbe edenlerden olmuştu. E şimdi değerseniz her zaman mı tövbe ediyorlar? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben istiğfar ederdim günde yetmiş kere. Bildiğim ve bilmediğim günahlerden. Demek tövbe etmek mümine yakışan bir sıfattır. Yani beni gördüğünde ne hatırlarsın? Haa bu kitapçıdır. Mumin'i gördüğünde ne hatırlarsın? Bu tobe ecdizdir. Devamlı tevbe eder. Onuyla tanınır. Sonra abidun. Abidun nedir? İbadet edenler. İbadetten tanınanlar. İbadet nedir? Allah'ın bütün sevdiği, emrettiği salih emeller ibadettir. Allah hangi ameli sevmiş, razı olmuş, emretmiş bir ibadettir? Bunu devamlı yapman nedir? Abidundur. İbadet edenlerdir. Yani ben bir kulu gördüğümde ibadeti hatırlasam bu abidundur. Bu da kimin sıfatıdır? Müminin sıfatıdır. E i̇yidir, ibadet nedir dedik? İbadet salih amellerin yerine getirmesidir. Salih emeller nedir? imanın şubeleridir. Bu da bir sıfat. Hamidun <gülüyor> ben bu şahsı gördüğümde hem hatırlıyorum hem kime olur. Sadece Allahu Teala olur. Hem şükür mutlak sadece Allahu Teala olur. Olur başka bir kulacesin teşekkür ederim. Kulun yaptığı bilecek işe tabii şükredersin. Sen bana bir yardım ettin. Elime bir bardak su verdin, teşekkür ederim. Bunu çünkü bir kul yapabilir. Ama yapamadığı şey kimdir? Kul yapamadığı şey tek yaratan yapabilir. Mutlak şükür, mutlak hemd kimedir? Allahu Teala'dır. O zaman Allah'ın nimet üzerimizde çok mu? Çok çoktur. Sayılmaz, hesapsızdır. Biz ne yapacağız? Devamlı şükredeceğiz. Şükür bizim sıfatımızdan olmasa olmazımız olması lazım. Tövbe, olması olmazımızdır. İbadet, olması olmazımızdır. Şükür, hamdetmek de Allahu u Teala'ya olması olmazımızdır. Bu da nedir? İbadettir, kalp amelidir. İbadet, a, ibadet, âbidun amelidir? Azalar değil. Bunlar hepsi ibadete girer. Sonra ne diyor? Sâihun. Ne diyor Türkcesinde? Allah'ın rızası için sefer edendir. Sâihun. Sa'ihun nedir? Burada çeşitli şeyler girer içine. Allah rızası için sefer edenler ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim ümmetimin seferi, seyahati nedir? Hadisten cihattır. Allah yolunda cihad edenlerdir. Bu hadis burada bu ayattan çıkılıyor. Allah yolunda sefer edenler yani cihada çıkanlar. Sa'ihun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor siyahati ümmeti el Allah yolunda cihat ümmetinin siyahatidir. Yok tahtile gidiyor Paris'e Londra'ya Antalya'ya başka nereler var? Bir sürü yer var. Oralar değil. Asıl siyahat bu ümmetin siyahati cihattır. Onun için meşhur Halun Reşit Halife bir sene haca giderdir, o bir sene siyahate giderdir, cihade giderdir. Bir sene hac yapardır, bir sene cihad yapardır. Kesini bir arada yapabilir zordur. Çünkü Hacı üç ayda gider, üç ayda geliriz. Üç, altı ayda devleti idare eder. Ondan sonra o bir sene olur, cihade çıkar. Siyahat nedir? Asıl siyahat. Ha buna ne girer? Davette girer. Davet için siyahat yapıyorsun. Davet için çıkıyorsun Allah rızası için yola. Buna ne girer? Başka siyahatler de girebilir. Niyet Allah için olsa. Kul siru fil ard Yürüyün Allah'ın yerinde. Bakın Allah'a isyan edenlerin yerlerine nasıl ceza çektiler. Gidin görün olarak ibret alın. Allah'ın mesela ben bir düz bir şehirde yaşıyorum. Ama çık git bak dağlığa. Git ormanlık bir şehre. Değil mi? Git bir sahraya Allah'ın değişik mahlukatlarını yarattıklarını görersin ibadet babından bu da siyahate girer evet rakiun rakiun nedir? rükû edenler rükû nedir? namazası işarettir arkasıyla peşinden diyor cidun yani bir müminin sıfatı nedir? rükû ve sucud zaten dedik namaz olması olmazımızındır Namaz olmasa İslam'da bir Müslüman Müslüman olmaz. İmkanı yoktur. Namaz kılacaktır. Hem de namaz onun sembolü olacaktır. 5 vakit namazını zaten camide kıldığı rakih saciddir. Bir de bu neye kinayettir? Burada üzerine basa basa Rabbil Alemin müminin sıfatından nafilelere de makayet olur. Cece namazına makayet olur. Burada ruku'ten sucud namazın en ciddi tarafıdır. Namaz nedir? Aslında rükuptan sücüttür. Ukûte ne diyorsun? Subhan rabbiyal âlâ. Allah'ı ne yapıyorsun? Tazim ediyorsun. Ukûf'a Kur'an bile okunmaz. Ukûf Allahu Teâlâ'ye tazim kastır. Sücudta Subhan Rabbi âlâ tazim ediyorsun ama dua edebilirsin. Çünkü en zillet kul en zelil e, mertebesi nedir? Sücüttür. Başını Allah'ın önünde huzurunda yere bırakıyorsun. Sadece sene yaparız. Sadece sene ibadet ederiz, sene secde yaparız. Ruku nedir? Ruku ortadadır. Onun için alimler ne demişler? Namaz müminin miracıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den nereye gitti? Beytül Makdis'e. İsra yaptı. Beytül Makdis'ten nereye gitti? Semaya. Mirac yaptı. Semada 7 semada ne yaptı? Secdette. Semada Sidretül Muntaka Allahu Teala ile lika yaptı. Görüştü Rabbil aleminle. Mümin ne yapacak? Allahu Ekber dedi. Yolculuğa hazırlandı. Ruku yaptı, İsra yaptı. Rükû İsradır. Secdet çıktı semaya en yakın, hadiste geçtiği gibi kul en yakın olduğu Rabbine, Rabbisine nerededir? Secde halindedir. Sübhane Rabbiyel A'la diyeceksin. En yakın odur. Onun için rükûten sucud, şeyin sembol olduğu için Allah Sübhane Taala bunu bu ayette zikretti. Bir arkadaşlar, bir fayda namazda alimler diyorlar ki ruku en zor harekettir. Ruku namazda. Bak durdun böyle normaldir. Sücde yaptın normaldir. Kalktın normaldir. Oturdun normaldir. Ama en zor hareket nedir? Ruku'tadır. Ruku'ta durmak en zor harekettir bir kul için. İnsan için en zor hareket ruku'tur. Zordur. Ruku'na kadar uzatsan o kadar ecr var. Sübhane Rabbi el azim. Sonra da diğer dualar da var. Bizim hüsnün üstünde var. سُبُّحُ الْقُدُّسُ vesaire. اللهم لَكَ رَكَعَتْ vesaire ve ruku'ta yapılır. Ruku' çok zordur. Nedir? İsra'dır ruku. Evet. Sonra ne diyor? Müminlerin sıfatlarından ne diyor? Şimdi e, namaz neyden olur? Dedik hem kalbi ameldir, hem kavli ameldir, hem bedeni ameldir. Önce Rabb-i sadece şeyi zikretti. Kalbi amel, tövbe. Sonra iç içsin. Sonra her üçünde zikrediyor. Ne diyor? Sâcidûne l-âmirûne bil-ma'rûfi ve nâhûne anil munkari âmirîne bil-ma'rûf ve nâhûne anil munkar. Ne demektir? Eyliğe emredip kötülükten nehyeden. Emr bil ma'ruf ve nehy Bu nedir? Bu İslam'ın dinin sembolüdür arkadaşlar. Bizim dinimiz idan ayakta duruyor. Allahu Teala diyor: "Kuntum khayra ummeten uhricet lin Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. İnsanların en hayırlısı gönderildiniz. Sonra arkasından diyor: "Niye en hayırlısınız?" Çünkü diyorsunuz, emir bil ma'ruf ve nehy an'l yapıyorsunuz. Onun için alimler dediler emir bil ma'ruf ve niha'l-munkar İslam'ın altıncı şartıdır. Ba'az ülema altıncı şart kabul etti. Olması olmasıdır dedi. Her mü'mir kendi ilmine göre kendi bilgisine göre emir bil ma'ruf ve niha'l-munkar yapacaktır. Emir bil ma'ruf ve niha'l-munkar nasıl olur? Dilden olur, bedenden olur, niyetle olur. Eylığı emredersin, kötülükten nehyedersin. Eylik nedir? Dini emredersin. Allah'ın emri. Kötü nedir? Allah'ın yasadıkları şey. Bu da nedir? Ameldir. Bu da imandan bir şubedir. Bunlar hepsi imanın şubeleridir. Derece derecedir. Sonra ne diyor? Vel hafizuna li hududillah. Sonra ne diyor? Allah'ın sınırlarına ne yaparlar? Koruyanlar. Koruyanlar. Mukayyet olanlar. Yani korurlar. Açmıyorlar. Allah-u Teala bir sınır. Bak bir ülkenin neyi var? Sınırı var. O sınırı geçsen orada or sınırdaki asker sana kuruşun sıkar. Kaçak girdin, yen yakalarsan içeri atar. Çünkü sınırı açtın. Kanunları çiğnedin. Allahü Teala'nın da kanunları düzeni var. Sınırı var. Bu sınırı çizmiş Rabbil Alemin. Bu halal, bu haram. Geçmesin. Kim buna mukayyet olsa nedir? Mümindir. Neyle olur bu? Sınıra mukayet olmak, aşmamak, korumak neyle ne olur? Emel ne olur? Ne olur? Yen günahı işlemezsin. He? Yen de Allah'ın emrini işlersin. Bu da ameldir. Sonra ne diyor Allah Teala? Ve beşşirul mu'mini. İşte bunlar mümindir. Bulara da müjde ver. Müjde âleminden geldir nedir anlamı? Önce Allah razı olsun. Rızallah. Allah'ın rızası nedir? Kim Allah'ın rızasını kazandın nereye gider? Sonra da yeri muhakkak, ebedi cennettedir. Günah da işlemişsen Allah razı olsun ne yapar? Affedersen. O zaman bizim Allah'ın rezalığına ihtiyacımız var. İşte bu da imanın şuğbeleridir. Bize göre imanın şuğbeleri nedir? Bütün salih amellerdir. Bu ayetin da açıklaması var. Aslında bu ayattan çok fıkıhlar çıkartıyoruz. Ama dersimiz, konumuz şu abla fazla teferruata girmeyelim. Zaman Iı, kısıtlıdır. Evet. İçince o bir ayeti de oku. İman edip salih amel işleyenlere gelince onlara da konak olarak firdez cennetleri hazırlandı. Evet. Bu da hangi suradadır? Kehif surası 107-108 İnnellezîne <gülüyor> âmenû ve amilûs allah Teala diyor ki inneli <gülüyor> te Kesin. من الذين آمنوا tereddütsüz şüphesiz kim yarap bilir kesin el-lezina iman ettiler cennete girerler hayır tek başına iman etsen girmez ve amilü's salihat ve o burada nedir şarttır tesavüdür innellezina amenu ve amilü's salihat yani salih amel işleyen, işlemeyen pardon iman edip salih amel işlemeyenler cennete gidemez. Taç kalır. Olmaz. Mümkün değil. Birden edesin ben iman ediyorum salih amel işlememez. Çünkü salih amel imanın bir parçasıdır. içindedir, tanımıdır. Nasıl olur? Olmaz. İnnellezine amene iman ettiler ve amil's salihat. Ne degurlar cesin ya Rabbi. bunların diyor kanet lahum Jannatul Firdevsun nuzula. Firdevs cennetleri. Nedir bunlar için mekanlarıdır, müstakarı. Nuzul nedir Arapçada? İkamet, ikamet ettiği yer. Yani. Arapçada yerleştiği yer. Affedinayım. Yerleştiği yer. Nezele fi hada'l menzil. Yani burada yerleşti. Yerleşirken ne demektir yani artık istikrar etti. Nüzul istikrar etti. Bu da neye delalettir? Ebediliyete. Kim hakkıyla iman ettiyse, salih emel işlediyse, kesin yeri nerededir? Fırdok cennetidir. Sonra ayetin 108. ayetin diğer ayette müjde sevinç üzerinde sevinç kattırıyor insanlara. Müminlere. Nedir? Halidine fiha. Rabbil alemin. Ve men astaku minallahi kile. Kim Allah'tan daha sözü şey olabilir? Sadık olabilir. He? Rabbil alemin dedi iş bitmiştir. Ne diyor? Halidine <gülüyor> fiha. Ebedi olarak, muebbet olarak cennet dediler? Cennet dediler. La yabhune anha hivala. Ne demiş orada şeyde tercümede? 108. ayette koymamış hocam. Koymamış mı? Hı. Sadece 101'i koymuş. He. La yabghuna anha hulal. Cennet ehli cennete girseler, deseler "Oraya gelin, başka cennetin başka bölümünü istemezler." Neden? Çünkü Firdevs'e girdiler. Firdevs en zirvedir. İnsan cennetin derecesi bile var. Allah Teala bizi fırdosa gönderdi. Onun için la ya bu'nha hiyela. Ne o olur? Yerleri değişinir. Ne kendileri isterler onu. Çünkü nelerle zirvedediler. İşte Allah bize de o o müminlerden o zirvede olmayı nesip etsin. Ama bu iş temenniyle olur mu? Temenniyle olur mu? Olmaz. Ne ile olur bir iş? Emir. Tamam elhamdülillah biz iman ediyoruz. Bunu her şey biliyor. Biz iman ediyoruz. Muminiz. Bir sorunumuz yoktur burada. Ama ne lazım burada? Amel. Sıdık. Amel lazım. Anlatabildim mi? O amel neyle ne olur? O ameli ortaya koyacağız. Evet. La yebğûn anha hivale. Evet, şimdi bu ayet çok var aslında, çok ayetler var. Ama biz bir kısmine şey yaptık. Ayet çok tür. Kur'an içerisinde bütün ayetler emel iman emelden olur. Emel de nedir? Ee, emel de nedir? Dedik, imandan bir parçadır, şubedir. Evet o kuralı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İman 70 küsür veya 60 küsür şubedir. En faziletlisi La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır. hayat da imandan bir şöbedir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne buyuruyor? Diyor ki el imanu Biv'un ve seb'ûne şûbeten İman duyur Yetmiş kusur şübbedir. Bir rivayette 60 kusur şübbedir. Bu teçhir rivayet var. Ee, Racıh olan, racih olan yetmiş kusurdur. Racıh olan. Bu da e, İmam e, e, Müslümanın rivayet eder. Fa yetmiş kusur şübbedir kusur dedik. Arapçada de aynen Türkçe gibi kusuratı var. Yani 79'a kadar 70 kusur değildir. Şöyle dedik. Yani bir tanesinin iman ile 71'dir, 72'dir diyemezsin. Kusura da gidebilir. 80 de olur. Mahs Mahsur yoktur ama onun üstündedir. Bunların en faziletlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? "Kavlu la ilahe illallah." Nedir bu kelime tevhiddir. Bütün peygamberler bunu gönderildi. Nedir? Allah'tan başka hakkıyla, ile ilah ibadet edilen yoktur. Bütün ibadetler hakkıyla Rabbül Alemine yönelmesi lazım. Bu nedir? La ilahe illallah. Bu nedir? İmanın en yüksek şöbesidir, Zürvesidir. Sonra ve adnaha imatatul eda'a anit tariqi bu, ima, bu e, imanın şubelerinin en yüksek La ilahe illallah'tır. En azı da nedir? İmâ tutul eza. Yoldan bir aziyet almak. Yolda sukahta yürüyorsun yolda bir aziyet var. Can parçası var, taş var. İnsanlar e, ister Müslüman olsun, ister olmasın, ister hayvan olsun, canlı olsun, ne olursa olsun ondan aziyet olursa sen onu yoldan çektin Allah rızası için kimse zarar veriyor bilmesin. Bu nedir? İmandan bir parçadır. Bunu her şey yapabilir. Bu nedir? İmanın en düşük neyidir? Şöbetsidir. Vel haya şübetun min el iman. Haya bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de imandan bir şübet. Haya nedir? He? Haya Türkçede de hayadır. Haya insan niye haya eder? Aslında haya Allah Korkusu içi olur. Yani bir tane insan Allah'tan utanır, haya eder. Haya şuhbetün mine'l iman. Onun için haya bir mümin hayyi olması lazım. Hayyyun. <gülüyor> El mu'minü hayyyun. Hayyi nedir? Çok hayalı. Çok hayalı olması lazım. Çok hayalı ne demektir? Yani insan hiçbir zaman aşırıya gitmemesi lazım. Mümine yakışmaz. Mümin hayyidir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürürken baktı bir sahaba bir kardeşi, kendisinden ufak kardeşini azarlıyor. Neyle azarlıyor? Hayayla. Diyor de fazla ifrat haya var. O haya yüzünden senin hakkın yiliniyor. Resulullah gülümsedi. Bırak dedi onu. El haya'u la ye'ti illa bi khayr. <gülüyor> haya dedi asıl da dedi bırak onu. Hayadan nereden başka bir şey gelmez. Hayadan ne gelir? hayır gelir. Ondan dolayı haya imandan nedir? Bir şübedir. Çok önemli meseledir. Mümin hayi olması lazım. Haya nedir? Asıl haya nedir? Allah'tan utanmaktır. Ben Allah'tan utanıyorum, bu günah işleniyorum. Allah'tan hakkıyla utanıyorum, fahiş ağzıma almıyorum. Bu ben Allah Teala nerede ben konuşursem, Allah Teala beni görüyorsa o zaman ben Asıl heyi benim. Ondan dolayı bir kardeşime karşı hayal olacağım evde bile yalnız olsam ne olursun? Yalnız kaldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor sahabe diyor avretimizi sadece eşlerimiz görüyor. He? Diyor o görebilir ama diyorlar bazen yalnız kalıyoruz ya Rabbi. Diyor Allah daha ehaqku en testahil. Yani Allah -u Teala'dan daha evledir. Utanmamız, haya etmemiz lazım. Haya etmemiz lazım Rabb'ül âleminin. Bir insan öyle görse ne olur, hayyı olur. İşte bunlar nedir? Bunlar hepsi biz neden bunları açıklıyoruz şimdi? Bunlar imanın şubeleridir. Çünkü bunlar hepsi ameldir. Bütün Allah'ın emrettiği güzel amel, e, güzel ameller nedir? İmandan bir şubedir. Evet. Tip ee, notta bir şey yoktur. Evet, tamam. Şimdi devam edelim. İmanın şubelerine dair çok sayıda ayet ve hadis vardır. Bunların hepsini, özellikle bu kitapta zikretmek zordur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden gelen bütün emirler ve yasaklar ve dinin sağlam kaynaklarına dayanan bütün hükümler imanın şubelerinden sayılır. Bunların en yükseği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de belirttiği gibi La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır. Sözlü, fiili, görünen, görünmeyen bütün ameller imanın şubeleridir. Evet devam et. Bunu açıkladığımız. Evet. Büyük hadisçi, alim İbni Hacer el-Askalani Rahimeullah şöyle der. Bu şubeler kalbin amellerinden, dilin amellerinden ve bedenin amellerinden doğar ve kollara ayrılır. Fethül Bari'de, Fethül Bari, Sahih Buharinin en güzel şerhi kitabıdır. 16-15 baskısına göre büyük cilttir. Hafızı bin Hacer, öndedir, Ne de Hadis ilminde ve hadis şerhinde. Onun için Şevkani, böğük alim Şevkani'ye dediler ki Bukhari'yi şerh et, dedi La hicrata ba'del fethi Mecce'nin fethinden sonra hicret yoktur Hafiz ibn Hacer'in fethinden sonra da şerh yoktur dedi. Yani bu noktayı koymuş. Yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek yoktur. Anladın mi? Bak alimler nasıl konuşuyorlar. Biliyorlar. Her şey var bunda. Bize ne kalmış? Bize ne kalmış? Yeter ki oku anla amel et. Alimlerimiz her noktayı koymuşlar elhamdülillah. Bizim asıl da biz çok şanslıyız bu nesilde. Hele bu nesilde biz çok şanslıyız. Çünkü elimizde kitaplar, internet, yok yoktur. Bütün kitaplar, hem de en kalitesi, baskısı, fiilistler her şey var. Biz hüccet üzerimize daha fazla kalkmış ve belimiz daha fazla artıyor. Bunlar hepsi kıyamet cümle önümüze çıkacak terezde. Çünkü heccet üzerimize kalkmış. Bizim üzerimize olan nedir? Amel etmektir. Şanslıyız. Çünkü ilim elimiz altındadır. Ve ben altına ne zaman cileriz? Biz nefsimize uyup bu ilimden faydalanması. Evet Hafız İbni Hacer bir şey dedik, dedikten sonra o nokta koyulmuştur. Ne diyor bu? Bu hadisle ilgili bu Resulullah'ın İmam Müslüm'ün rivayetiyle ilgili Yetmiş kusur şöbedir. Bu hadis bütün imanın şöbelerini kapsamıştır. Bu şöbelerde nedir? İmanın şöbeleri yan kalbidir. Kalp amelleridir. Kalp amel yapar dedik. Nasıl yapar? Tevekkül yapar. sevgi, havuf, raca. Bunlar neyden olur? Kalpten olur. Bunlar elden olmaz. Dilden olmaz bunlar. Sonra a'malul lisan Kavul amelleri zikir, ibadat, emir bilme'ruf ne'e'l-i ha Kur'an okumak bunlar nedir? ve'amalul bedeni beden amelleri, ağza amelleri yürümek ibadete, camiye, cihada. Ha? Bunlar nedir? Bunlar? Yani imanın şubeleri bu üç meselede kapsamıştır. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl tablo kare yeri yerinde oturur iman meselesinde, el sünnette. Biz dedik ya kere karedir. Bunları hepsini anlasak, güzelce bunları anlasak bizim iman meselesinde itikadımız böyle yak gibi düzülmüştür. Hiçbir pürüz, hiçbir çetrefil yoktur içinde. Ama başka fırkaların, Allah kurusun kendi kendilerine muhalefet ederler. Neden? Çünkü fıtratın dışına çıkmışlar. Evet. Okuyalım orada İbn-i sözü var. Güzel bir sözü var. İmam İbn-i Kayyım Rahimeullah şöyle der. İman çeşitli şubeleri olan bir asıl olunca ve her şubesi iman diye isimlendirilince namaz da imandan bir şubedir. Zekat, hac ve oruç da böyledir. Haya, tevekkül, Allah'tan korkmak ve ona yönelmek gibi batini ameller de imandan bir şubedir. Hatta bu şubeler yoldan gelip geçene zarar veren bir şeyi uzaklaştırmaya kadar ulaşır. Çünkü o dahi imanın şubelerinden biridir. Kelime-i şehadet şubesi gibi bunlardan öyleleri vardır ki onun zahil olmasıyla iman zahil olur. Yoldan eziyet verici bir şey uzaklaştırılması gibi öyleleri de vardır ki bunların zahil olması imanın da zahil olmasını gerektirmez. Bu ikisi arasında da birbirinden çok, fark, çok farklı şubeler vardır. Bunlardan bir kısmı şehadet şubesine dahil olur ve ona yakındır. Bir kısmı da yoldan eziyet verici bir şeyi uzaklaştırma şubesine dahil olur ve ona yakındır. Şimdi İbn-i sözü burada altın suyla yazılsa bile azdır. Tam bir kural koymuş burada. Ama biz bu kuralı aşağı yukarı biz açıkladık. Şimdi burada sorunumuz yoktur. Bizim dersimiz aynen bu özetidir. Zaten biz ilmimizi nereden alıyoruz? Cebimizden çıkartmıyoruz. Biz de alimlerimizden alıyoruz. Anlatabildim mi? Yani biz onlar aynen İbn-i sözüne çıkıyoruz. Aynen kapıya çıkıyoruz. Ama burada en güzel olan e, yani bizim e, İbn-i sözünü özetlesek İbn-i rahim Allah diyor imanın zirveti Resulullah'ın dediği gibi la ilahe illallah en aşağısı da yoldan aziyet alma. Bunun aralarında bir sürü emeller var. Bir kısmı bu tarafa aittir bir kısmı bu tarafa. Ama diyor ki en önemlisi La ilahe illallah gibi, bazı ameller zail olsa, iptal olsa, müminin hayatından ne olur? Allah kursu insanı imandan çıkartır. Ama imatatul eza, yoldan geçtim baktım aziyet var kaldırmadım, vurdum duymazdan geldim. Bu ne olur? Bu insan imansız yapmaz ama ne olur? Bu imanı zedeler, zayıf olur. Muminin kalbi ince olması lazım çünkü ihsan derecesine gidiyorum mümin yürüyor ihsan derecesi için İhsan derecesi nedir Allah seni görüyor e Allah sadece seni gördü sen aziyeti gördün kaldırmadın bunu şuur etmesen bunu yaşamasan sen ihsan derecesine ulaşmaya hak etmemişsin bunu oldu imanın zedelendi ondan dolayı İbnül Kayyum diyor ki derece derecedir bazı ona yakındır bazı bu tarafa yakındır ama müminin üzerine gereken mesele nedir bu işi yapacaktır. Her işi yapacak çünkü mümin ihsan için gidiyor. İhsana var da Allah olur. İbn-i sözü çok güzeldir. Bu ezberlenilmesi lazım. Aslında bir, bir kaidedir. Tabi orada diyor ki namaz, şey zekat, amel beden şey hepsini sayıyor. Bunu da nerede zikrediyor arkadaşlar? İbn-i kitabı salat ve hukmu tarikoha. Bunu biz basmışız yayın yönde. E, namaz kitabın diye. Orada ve hük terk edenin hükmü. Çok güzel kitap İbn-i Bunu her musulmana her mümine tavsiye ederim okusun. Orada İbn-i Kayyım Rahime Allah e, namazdan namazdan önce namazdan önce namazın hükmünü anlatıyor. Bir de bu arada girmiş iman küfür meselelerine. Ehl-i Sünnet iman küfürü nasıl anlamış Çok güzel öz söz anlatmış orada. Bak bu, bu, or, bu alıntı oradan bir parçadır. Ondan sonra Ehl-i Sünnet'e göre namaz e, Kılmayanın hükmünü söylüyor. Racih mercuhünü söylüyor. Ondan sonra namaza giriyor. Namazın şekli, şemaili sıfat-ı salah. Yani İbn-i sıfat-ı salah yazmışsa ne güzel yazar. Böyle bir büyük hafız, alim hallama çok güzeldir. Ama maalesef biz o kitabı bastık. Çok arkadaşlarımız okumuyor o kitabı. Neden ise bilmiyoruz. Demek ki hala bizim alimlerimizi e, hakkıyla tanımama şey olmamışız. Bir de kitabı tanımamız lazım. Asıl da kitap alimlerin kitabına sarılacağız. Cüncelden fazla eski böyle muhtemel alimlerin kitabına sarılıp oradan ilmini ilmimizi almamız lazım. Evet. Devam edelim. Allah rahmet eylesin. Alimler imanın şubeleri konusunda çok sayıda önemli eser telif etmişler bu şubelerin hepsini anlatmaya belirlemeye ve onları kitaptan ve sünnetten delilleriyle birlikte ihata etmeye çalışmışlardır. Bu önemli kitapları ve müelliflerin imanın şubelerini belirtirken gösterdikleri gayretleri kolayca okuyup inceleyebilmemiz için bu kitaplardan birinin konu başlıklarını nakletmemiz faydalı olacaktır. Evet şimdi bizim alimler, ehli sünnet alimleri imanın şubeleri hakkında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu muslim rivayeti el imanu bıgatun ve şu'be bu hadisi açılamak için ne yapmışlar? Birçok kitap telif etmişler. Bir ciltli ta on ciltliye kadar. İmanın şu'belerini okuyarak şeriatten istimbat etmişler, çıkartmışlar. Nasıl biz okuduk ayetlerde taibun, abidun, hamidun He? bunlar hepsi imandır. Bunları saymışlar hepsini saymışlar Altında da o, o ibadetleri anlatmışlar, hadisi getirmişler, ayet getirmişler vesaire. El, bizim kütübhanamızda çok zengindir bu konuda elhamdülillah. Alimlerimiz bizi hakikaten hüccet üzerimize ikamet edilmiş, edilmiş etmişler alimlerimiz. Bu, bu konuda çok kitaplar var. Bu imanların şöhbesini anlamamız için bu kitaplardan bir denesini müellif burada almış. Ne yapmış? O kitabın fihristinin 70 kusur şubeye ayırmış. Bu da böyük bir imamdır. Şimdi bakacağız kimdir bu imam. Bu imam da belçe bu konuda? Aslında bu kitap şu akıl iman meselesinde, iman şubesi meselesinde belçemidir. Bundan önce de var, sonra da var ama bunun kitabı bu alemin kitabı kabul buyurmuş, bulunmuş ve tedavüldedir. Yani her zaman elinin altında, İslam aleminde çok yayılmıştır. Evet. Bu değerli kitaplardan birisi, büyük hadisçi Hafız Ebu Bekir el-Beyhaki'nin El-Camiye ile Şuabil İman isimli eseridir. Müellif, kitabında konu başlıklarını tespit ederken ve imanın şubelerini sıraya koyarken büyük başarı göstermiştir. Bu şubeleri 77 başlıkta toplamış, her bir başlıkta söylediklerini Kur'an ayetlerine ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayandırmıştır. Buna ilaveten kalbi incelten şeyler, züht, nefis terbiyesi ve teskiyesi tutum ve davranışlar gibi çeşitli konularda çok faydalı şeyler söylemiş, rivayetler ve nakiller yapmıştır. Evet. Beyhaki bu büyük kitabında imanın şubelerini 77 şubeye ayırmıştır. Ben bazı kısaltmalar ve bazı ba bazı kısaltmalar ve basit tasarruflarla bunları nakledeceğim. Bu konu başlıkları şunlardır. Evet. Bu imam da kimdir dedik. El-Hafız-ül-Kabir Büyük Hafız bel Hadisçi Ha? Fakih, Şafii Abu Bakr'in Beyheqi Şafii sevin imamlarındandır. Hadisçidir. Hadis Hatta bu imam e, mezheplerin bazen alimler diyorlar taassubun faydaları da var. Taassubun faydaları da var. Faydalarından birisi mesela mezhepler birbirlerine bakıyorsun şey yapıyorlar e, Birbirlerine diye yazıyorlar o diyor senin e, e, meselen bu konuda zayıftır görüşün o diyor zayıftır bu sefer bazı alimler çıkıyorlar ki alimler ya ne yapıyorlar? Mezhebleri hakkında hadisleri topluyorlar. Neden? mezheplerine sevdikleri için, bazı taassup ettiği için. Ama taassup'un da faydası var. İşte bak faydasından fayda buluyoruz. Nedir o da taassup'un faydası? Mesela İmam Zeyle'i Nasburra'ya bir kitap yazmış. Hanefi fıkhında ne kadar Mesele var ise fıkhi meseleler hepsine delil bulmuş. İmam-ı yani telebeleri yani mezheb olarak nereden bu sözü söylemişler? O delilleri getirmiş. Bu taassüpten biz ne faydalandık? Elimizde hadisler toplandı. Yani bir hadis ensiklopedisi oldu elimizde. Sonra müteahhirin ahneften bundan 300 yani 250 sene tam hatırlamıyorum. Ee, İ'lâ-ı-sûnen Tehânevînin Hindistan bir âlimin Ne yaptı? On cilt, baba ciltte Bütün hadisleri topladı Mezhebini seviyor, bazen taassup ediyor Ama o taassuptan fayda ne oldu? Elimizde bir İ'lâ-ı-sûnen Hadis ensiklopedisi elimizde oldu Meshebi. Efendim? Meshebi. Hanefi Şeyde de İmam Beyhaki de mezhebini şafiini savunmak için mezhebine yapmış bir kitap yazmış. Sunenül Kubra adı. Şafii mezhebi mihten tut son bölümüne kadar fıkıh kitabında son bölüme kadar hepsinin delilini sünnetten getirmiş. Elimizden oldu büyük bir hadis ansiklopedisi. Bugün de Yoktur bir alim sünnetin kubradan fayda bulmasın. İşte bak bu da bir fayda, nimet. Elhamdülillah. Yahu bizim aynen testere gibidir bir dinimiz. Taassubumuzda da fayda var elhamdülillah. Gidip kesilip gidip kesiyoruz. Ama bunu hepsini ne yapacağız? Allah rızası hiç kullanacağız. Yani taassub yapsak da değil biz batıl yere taassub yapalım. Ha görüşe yapabilirsin, bir mahzuru yoktur. Ben çünkü görüşe taassub değil, inanmak lazım. Onun için İmam Şafii arkadaşlar bu meselede noktayı koyuyor İmam Şafii. İmam Şafii büyük adamdır. Muttalibidir. Ne diyor İmam Şafii? Diyor: "Kavli savabun, yethammalul hata ve qouli ghayri hata Benim sözüm doğrudur ama yanlışa muarrızdır. Olabilir de yanlış olsun. Parsidacımın sözü ki ben ona muhalefet ediyorum. Yanlıştır. Ama doğru da olabilir. Bak bu kaideyi biz alsak elimizde arkadaşlar ne mezhep taassubu kalır ne mezhepsiz oluruz. Orta yol. İşte bak İmam Şafii. Çünkü neden? Halimler diyorlar ki İmam Şafii deseydir benim kovlum doğrudur, karşıda doğrudur bu yağcılık gibi bir şey olur. Yani din kaybolmuş. Hayır. Ben inanıyorum. Ben İlmimle tercih ediyorum. Bu delil doğrudur. Başkası da ilmiyle tercih eder. Burada ne var? Racih var, mercoh var. Ben inanarak, racihi, ben bu medne ise ben buna amel ederim. Onun için İmam Şafii diyor ki ne be yüce imamdırlar Allah aşkına. Dür benim kavlim doğrudur ama yanlış da olabilir. Başka bir delil ben görmemişim. Ondan sonra bulunur o delil, gelir. Benim kavlim yanlış çıkar. Bana göre karşının kavlu yanlıştır. Karşının kavlu doğru olsaydı ben onunla amel ederdim. Niye ben kendi sözüme İsrail'e diyorum ama onunkide doğru olabilir. Şu anda yanlıştır benim için. Ne güzel bir motot koymuşlar. Evet. Şimdi dönelim bizim imamımıza. Abû bekirl Beyhaki. Tabi prentez arasında yoktur bir imam 1400 senedir, bugündeki, bugündeki canlı olan imamlarımıza dahil İmam ha alim, müteber alim diyorum. İlle ki arkasında yani Hanbelidir, yen Şafiidir, yen Hanefidir, yen Malikidir. Ben sünnetçiyim diyemez. Ben muhariciyim diyemez. Yoktur. İmam Bukhari bile mezhebu vardır. Şafiidir. Bütün imamların mezhebu var elhamdülillah. Ama mezhepte tasuv ediyorlar mı? Tasuv etse o imamın derecesi düşer. Ama ne yapıyorlar? Mezhepte kalıyorlar, mezhebi törpülüyorlar. Evet buna girmeyelim. Şimdi bu böyücü imamımız bir kitap yazmış Câmi'u Şu'abül İman. iman İmanı imanı yani toplamış. Cami Şu'abül iman Nedir? Toplanmış yani. Bütün Şu'abül imanı topladım. Elimden geldiği kadar demir ile toplamışım. Elimden geldiği kadar iştihadıma göre Toplamışım. Bu iştihadi bazı 77 yapmış, bazı 71 de durmuş, bazı 80'e gitmiş, bazı daha fazla gitmiş ama cenelde 70'ten 80 arasında alimler bunu. Bunda da hepsine delil getirmiş. Ondan dolayı bu elimizde bir ensiklopedidir, hadis ensiklopedisidir. Bu kitap 10 cilttir arkadaşlar. Tahkiklisi. Bu kitabın tahkiklisi 10 cilttir. Bu kitap bir hadis enşiklopedisidir. Ama neyle? Şuabil imanla Yani din kamil burada var elhamdülillah. La ilahe illallah itikattır. Ve ona, ona benzer şeyler var fıkhi meselelerde. Bütün ameller fıkhidir. Salih ameller, ibadetler bunlar da fıkhidir. Yani üç şükül din var burada. Ne de şuabil iman'da. O da nedir? Kalple itikad, dilden ikrar, azalarla Emel. Bu da var içinde. Şimdi biz bu şöhbeleri İmam Beyhek'inin kaç şöbeye ayırmış burada? Yetmiş 77. yedi. Yetmiş yedisini okuyacağız. Bunu okuduk. imanın şöbeleri zihnimizden olur. Mükemmellik alır. Ondan sonra bu kareyi imanın, bu köşesini kareyi tamamlarız. Bu ne zaman lazım olur bize? Bak ileride tekfir meselesine geliriz, imandan nasıl çıkacaksın? Bu kaleler hepsi birbiride bize lazım olur. Bunları yeri yerinde biz şimdi yavaş yavaş anlıyoruz, oturtuyoruz, anlıyoruz, oturtuyoruz. İman tabalası ne olsun? Zihnimizde tamam olsun. ehli sünnetin anladığı gibi anlama, anlarız o zaman. O zaman ne olur? Hatadan kurtarız. Evet, birinci şuhbe nedir? Allah'a iman. Birinci şübe diyor Allah'a iman. Tabi bu dinin başıdır. El imanu billahi azze ve cel. Böyle bir başlık atmış. El imanu billahi azze ve cel. İman nedir? Allah'a iman bu dinin başıdır. Allah'ın neyine iman ediyorum? Varlığına, <gülüyor> sıfatlarına, sadece ona ibadet ederim. Yani tevhidin üç şekli. Biz her derslerimizde elhamdülillah okuyoruz bunları. Rububiyeti, ilahiyeti, isim sıfatları. Buna iman ettin, sen Allah'a iman etmiş olursun. Allahu Teala nedir? Dinin başıdır. Her şey oradan başlar. Allahu Teala nedir? Gayiptir. Gaybe iman. Ne, ne kadar bir mükemmel bir başlık atmış. Baştan başlamış. Allah'a iman. Ondan sonra Allah'a iman Dedik, rububiyetine iman. Rububiyeti nedir? Allah'ın ta'ala fiillerine. Fiillerinde Allahu Teala'yı teklemek. Sadece Allahu Teala bu fiil yapabilir. Rızkı kim verir? Başka Ahmet Mahmut verebilir mi? versen olursun? Şirk koşarsın, kafir olursun. Hayatı, ölümü diriltme için biz elindedir. Yağmuru, ha? ve bütün evrendeçi fiillerin kim yapabilir Allahu Teala. Burada Allahu Teala'yı şirkten tenzih etsen sen mühiddin. İman ettin Allah. A. Sonra ne olur ulûhiyet. Bütün insan oğlunun fiilleri, insan oğlunun emeli, ibadetleri kime gönderilir? Kim hiç olursa sadece Allahu Teala için. Başkasını göndersen müşrik olursun. Sadece Allah hiç yapsan muvahhide olursun. Bunu da yerine getirdim. Üçüncü nedir? İsim ve sifatlar. Allahu Teala birdir şeriki yoktur. Eşi yoktur, dengi yoktur. Her şeyde tektir. Ona benzer bir şey yoktur. Bunu hakkıyla inandın. Sonra Allahu Teala'nın isimleri var. Kendisi Kur'an'da, sünnette, sifatları var. Kur'an sünnette gelip. Onları da olduğu gibi kabul ettim. Hiç akıl yorum katmadan sen Allahu Teala'yı tekledin, tevhid ettin. Sen ne oldu? İmanu billah yerine geldin. İtikat, rububiyet, isim, sıfat, itikattır. Üluhiyet Allah'ın emirleridir, ne yasaklarıdır. Din tamamlandı. Bu nedir? La ilahe illallah. İşte budur. Zürvettir. Onun için birinci ne demiş? El imanu billah. İkinci Allah'ın elçilerine iman. El imanü bir rusul. Salatullahü ve selamuhu Allah'ın elçileri, rasulları, nebileri. Nedir bunlar arkadaşlar? Resul nedir? Dedik Allahu Teala'nın elçisidir. Elçine getirir, emir getirir. Allahu Teala'nın elçilerini getirir. Allah-u Teala'nın emrini getirir. Buna ne, ne diyeriz? Şeriat diyeriz. Allah'ın dini, şeriatı. O şeriat nedir? İşte Allah'ın dinidir, emridir. O şeriat geldi, ne olur? Biz onu işleyip yerine getirmemiz lazım. Evet. Bu iman nedir? Bu elçilere iman etmek. Biz, bizim elçimiz kimdir? muhammed el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed ibn Abdillah, bizim elçimizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buna inanıyoruz. Getirdiği şeriate, İslam dinine de inanıyoruz. Bundan önceki, buna im iman etmemiz bize neyi gerektirir? Bundan önceki bütün Allahu u Teala'nın elçilerine inanmamız lazım. Bunu da iman ettik, bu iman şöhbe işledi Birinci basamak, ikinci basamak. Bunu da işledik. Buna da iman etmemiz lazım. Rasullara iman etmek gereği nedir arkadaşlar? rasullara iman etmeyin gereği nedir? Rasullara iman etmeyin gereği, oların getirdiği e, e, şeriatlere, emirlere uymak lazım. Olara inanmak lazım. Bunlar hakikaten Allah'ın elçisidir. getirdikleri de Allah'ın dinidir. Bu dinde, bu şariatte, bu emirler, bu yasakları biz uygulamamız lazım. Bunu da yerine getirdik ne olur? Biz ne yaptık? İman ettik Resullara. Bunlar da mazumdur, inanırız. allah Teala bunları kurumuş. Büyük günahtan, küçük günahtan anlatabildim mi? Bunlar kendi nefisleri için, kendi para için, dünya için davet etmezler. Allahu Teala Resulları'nın en hayırlısını seçer. Bunlara inanırız. Artı biz dinimizde Resul'umuza inanmak için bizim Resul'umuza inanmak için Nebimize ne, ne lazım? Bu son peygamberdir. Bundan sonra peygamber yoktu. Bu bir çöye, bir aşirete, bir kabileye gönderilen peygamber değil. Bu dünyaya, ins ve cine gönderilmiş. Dünyanın sonuna kadar bu peygamber geçerlidir. Evet. Üçüncü Meleklere iman. Meleklere iman. Aslında bunlar her birisi bir akide dersidir. Ama biz ne yapacağız? Özetleyeceğiz, mecburuz. Yoksa bunda kalsak bunda 6-7 aydı gider. Meleklere iman nedir? Biz bunları elhamdülillah selefis aleyhine akidesinde derslerinde işliyoruz. Ve bundan önce de işlemişiz. Meleklere iman nedir? Allahu Teala'nın Allah-u Teala bu evrende üç tane varlık yaratmış. Dördüncüsü yoktur. Nedir? Birincisi meleklerdir. ikincisi cindir. Üçüncüsü insanoğludur. Melekleri neden yaratmış? Nürden yaratmış. Nürden yaratmış. Bu meleklere cinleri nereden yaratmış? Ataştan yaratmış. İnsanoğlunu Babamızı biliyoruz, çamurdan yaratmış, topraktan. Her birisinin ayrı ayrı görevi var. Cinlerden insler mükellefler, melekler mükellef değiller. Yani cinle inse seçim hakkı verilmiş, meleke seçim hakkı verilmemiş. Melek tek tip yaratılmış. Görevleri nedir? Allah'a ibadet eder. Melek istese de esyan etsin edemez. Çünkü edemez. Allah böyle yaratmış. Sadece Allah'ın askeridir, emir emir kududur. İstese de edemez. Bilmez isyan etme anlasında. Şeytanın vasfesesi işler mi meleka? İşlemez. İşleseydi, iblis cennetten çıkarından sonra onlardan da uğraşıyor, Ama işlemez. İblis bunu biliyor. Ama kime işler? Adem ve Ademoğluna işler. Bu da Allah'ın sünnetidir, hikmeti gereği. Biz nereymişiz? Dünyanın tarlasına. İşte bu melekler Allah'ın askerleridir. Bu melekler bu meleklere biz inanacağız. Bunlar Allah-u Teala'nın Meleklerin en büyücü, en azamatlısı kimdir? Cibril aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam var. Mikail aleyhisselam var. İsrafil suru üfler kıyamet gününde. Mikail dağların, yağmurun şeyidir, e, melekidir. Vesaire her melek, rızvan mesela cennetin, hazin. E, e, her, e, her melekin neyi var? Bir görevi var. Meleklerin sayısı kaçtır? Bunu bilemeyiz. Bunu sadece yaratanları bilir Rabbül Alemin. Ve ma ve ma ya'lemu junud rabbika illa huve. Hu. kimdir? hu. Kuçundır Allahu Teala. Sadece Allahu Teala ne bilir? Meleklerin sayısını. Ondan o öğrenen hiç kimse bilmez meleklerin sayısını. Sadece Allahu Teala bilir. Ondan dolayı biz bu meleklere ima, iman etmemiz lazım. Hakkıyla iman etmemiz lazım. Bu melekler Allah-u Teala'nın yaratmış bunları. Bunlar Allahu Teala'nın kullarıdır. Ama bunlar mukarram kuldur. Allah'a yakındılar. Allahu Teala bunları kendisine yakun etmiş. Bunlarda görevleri de var. Bir kısmı rahmet meleğidir, bir kısmı azap meleğidir ve bu herkese. Bunlara iman etmek nedir? İmandandır. Evet. Kur'an'a ve ondan önce inen bütün kitaplara iman. Dördüncü numaraları zikredeceksin. Çünkü 77'de biz duracağız. Kur'an'a ve ondan önceki bütün kitaplara. indirilen kitaplara. Kur'an nedir? Resulullah'a inen kitaptır. Kitap nedir? Bizim desturumuzdur. O desturdan biz emel yapacağız. Bizim yol çizgimizdir. Allah-u Teala bize şeriatı göndermiş Kur'an ana şeriattır. Onun yanında açıklaması sünnettir. Onun yanında gerek olan menzemeler nedir? İcma'tır, kıyastır. Onun yanında da daha var, istihsan var vesaire. Bunlar hepsi ne oluyor? Şeriat oluyor. Buna iman etmek lazım. Kur'an nedir? Allah'ın kelamıdır. Kur'an'dan önce ne kadar kitap almış olara biz inanacağız. Biz kaç tanesini biliyoruz? Tevrat biliyoruz Musa'ya indi. İncil biliriz Hz. İsa'ya indi. Zübur biliriz Davud'a indi. Suhuf da var. Suhuf İbrahim parça parça sayfeler inmiş. Hz. Musa'ya Tevrat'tan ayrı sayfa inmiş. Hz. İbrahim'e sayfa gelmiş. Bunları biz biliyoruz. Biz bilene bilmeyene iman ederiz. Biz bunları biliyoruz, iman etmemiz vaciptir. Ama ne deriz? Biz bilmediğimiz Allah indirmiş o tablarına da iman ederiz. Allah'tandır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın neydir? Kelamıdır. Biz buna inanacağız. Kur'an-ı Kerim'e iman etmeyin gereği nedir? İnnehu Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Allah-u Teala o Kur'an-ı Kerim'i telaffuz etmiş. Me'nen ve lafzan. Konuşmuş onu. Yani biz okuyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin Allah-u Teala bunu lafz etmiş. Cibril aleyhisselam duymuş. Cibril Aleyhisselam Allahu Teala'dan duymuş, ezberlemiş, gelmiş, Muhammed ve Vesselam'ı okumuş. Muhammed ve Vesselam Cibril Aleyhisselam'dan duymuş, sahabeler okumuş, sahabeler Resulullah'tan duymuş, ezberlemişler, tabi'inler onlardan almış, etba'u tabi'in bize gel gelmiş bu telaffuzdan. Sonra Mus'hafta yazılıdır, göçkülerde mahfuzdur Kur'an içeri. Allah'tan gelmiş, Allahu u Teala'ya gider. Allah'tan Allah'ın kelamidir. Gelmiş kıyamet gününden önce Allahu Teala onu bir de çeker. Yer üzerinde kıyamet gününde ne olur? Hiç salih insan kalmaz. Kıyamet kopmadan önce salih insan kalmaz. Kur'an içerisinde bile çizgiler bile ne olur? Mushafat sallar bakalar içinde Kur'an-ı Kerim yoktur. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'e iman edip en büyük iman nedir? Kur'an-ı Kerim'den amel etmektir. Arkadaşlar, amel ettik Kur'an-ı Kerim'den ne olur? Biz hakkıyla mümin oluruz. İman şöbesini işlemiş oluruz. Evet, bugün de bu kadar. Çünkü zamanımız doldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil musalin nebine Muhammed'in ve ala ve sahbihi etmi'in.